Bismillahirrahmanirrahim Fil suresi Bu surede Mekki surelerdendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden peşe kadar Rabbinin Fil sahiplerine ne ettiğini görmedin mi? O bunların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? O bunların üzerlerine sürülerle kuşlar gönderdi ki onların üzerine pişkin tuğladan taşlar atıyorlardı. Nihayet onları yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi. Bu da Allah subhanahu ve teâlâ'nın Kureyşlere lütfetti bir başka nimetidir. Kabe'yi yıkıp onu varlıklar dünyasından silmeye azmetmiş olan sil asabı uzaklaştırılmış olması yere batırılıp durumlarını sürtüp gayretlerinin boşa çıkartması işlerini yolundan çıkarması ve en acı bir kayıtla geri döndürüp göndermesi de Allah'ın bir lütfudur Fil ashabı Hristiyan bir kavmediler o sıralarda onların dini putlara tapma bakımından Kureyşlerin haline çok benziyordu ancak bu Aleyhissalatü Vesselam'ın gönderilişine bir hazırlık niteliğindeydi. Çünkü Aleyhissalatü Vesselam o Kader hal diliyle sanki şöyle diyordu. Ey Kureyş Topluluğu siz onlardan üstün olduğunuz için sizi Habeşlere karşı muzaffer kılmadık. Ancak peygamberlerin hatemi olan ümmü Peygamberi peygamber olarak göndererek değer vererek saygıyla yüceltiğimiz o eski korumak için sizi onlara üstün kıldık, duyurmaktadır. Evet. Allah subhanahu ve teala kendilerine gelen fillerle donatılmış o orduyu göndermiş olduğu kuşlarla ve onların atmış olduğu pişirilmiş taşlarla hepsini helak etmiş ve onların hiçbirinin Kabe'ye zarar vermesine müsaade etmemiştir. Ve Rabbim Subhanahu ve Teala bunu hiçbir insanın eliyle değil kendiliğinden yapmıştır ve bunu da ibret kılmıştır. Allah ibret alanlardan eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.